Tasavvuf nedir? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında vardı diyebilir miyiz? Tasavvuf ve tarikat arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar e, bir şeyin meşruiyeti, hakkiyeti aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde, sahabe döneminde ismen ve cismen bulunmasına bağlı değildir. Tasavvuf kavramı, tarikat kavramı Efendimiz döneminde, asr-ı saadette yoktu. Ama mesela usul-i fıkıh kavramı da yok. Usulü hadis kavramı da yoktu, usulü tefsir de yoktu, değil mi? E bunlar yoktu diye biz bunlara şimdi bit at demiyoruz, bunlardan vazgeçemiyoruz, bunlar bizim temel varoluş alanlarımız. İsmen ve cismen olması gerekmiyor, önemli olan müsemmanın olması. Müsemma var mıydı? Vardı, bitmiştir. Efendimiz insanların vesselam zahiri hayatlarıyla, dış görünüşleriyle, azalarının amelleriyle ilgilendiği kadar kalbi hayatlarıyla ve kalbin amelleriyle de ilgilenmiştir. Hatta dikkat edin itikat kalbin amelidir ve insanın mümin oluşu buradan başlar. Sonra Kur'an-ı Kerim'deki pek çok emir pek çok hüküm bizi oraya yönlendiriyor. Yani fıkıh ilmiyle yetinsek, onunla Ee, sınırlı kalsak Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetini biz hayatımıza intikal ettiremeyeceğiz. Huşu nasıl sağlanır? Fıkıh bize bunu söylemez. Efendim kişinin ulemanın emrazul kulub dediği veya emrazul kalp dediği şeye maruz kaldığında, o kalp hastalıklarına maruz kaldığında Tedavi, nasıl tedavi olacağını bize fıkıh söylemez. Bize bunu tefsir söylemez, bize hadis söylemez, bize bunu tasavvuf söyler. Biliyoruz, anlatıyoruz. Mesela haset bir kalp hastalığıdır. Amelleri, ateşin odunu yiyip yip, bitirdiği gibi yer bitirir. De, çaresi nedir bunun? İnsan ne yapar da haset hastalığını kalbinden söker atar? Bunu bize tecrübe ile tasavvuf söyler. Ve bunu bir fiilen yapmış bir insanın tecrübesi olmadan biz bunu teorik olarak okusak bile hayatımıza aktarmakta sıkıntı çekeriz. Çünkü şeytanın hileleri bitmiyor ki. Nefsin ihtirasları bitmiyor ki. Türlü türlü metotları, yolları, sistemleri var. Dolayısıyla bütün bu, bu bir dünya. Bu dünyadan bütün bu uzun yoldan bizden önce geçmiş gitmiş birilerinin tecrübesini almak, o tecrübeden Amerikayı yeniden keşfe çıkmaya hacet olmadan istifa et, istifade etmek. Denenmiş denenmez mucebince, denenmiş olanın yolundan gitmek bizi maksada ulaştıracak. Ha diyebilirsiniz ki günümüzde veya tarihte bir kısım tasavvuf ekolleri, bir kısım tarikatlar arızalar yapmış. Arıza yapmayan ilim dalı var mı? Akidede usulütte de usulü dinde arıza yapılmamış mı? Fıkıh'ta yapılmamış mı? Hadiste tefsirde yapılmamış mı? Yapılmış. Bunları zaman zaman burada yeri geldiğinde anlatıyoruz. Adam hadis alimi ama akidesi bozuk. Adam fıkıh alimi akidesi bozuk. Dolayısıyla fıkıh alimi olmak, hadis alimi olmak kişiyi kurtarmıyor. Aynı şey bir kısım tarikatlar için de geçerli. Salimiye diye bir tarikat var sapık. Kerramiye diye bir tarikat var sapık. Bunlar ehli sünnet değil. Tarikat olması onları muteber yapmıyor. Tıpkı bir adamın muhaddis olmasının onu muteber yapmadığı gibi veya mutezili fakih olmasının onu muteber yapmadığı gibi. Arıza var diye biz meselenin kendisini, aslını, özünü inkar etmemeliyiz. Bu bizi yanlışa götürür. Şimdi tasavvuf ve tarikat arasındaki ilişki, tasavvufu bir teori olarak ifade edersek, tarikat da onun pratiğidir. Ee, bir tane tasavvuf yoktur. Kişiye göre, metoda göre, zamana, zemine, tarihe, coğrafyaya göre tasavvufun hayata intikal ettirilme biçimleri vardır. Bunlar tarikatlar yoluyla olur.